Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdallillah nehmaduhu, ve nesta'inuhu, ve nesta'inuhu, ve nesta'inuhu, ve n'a'udu billahi min şerure, min kutsina ve min seyyahe a'malina. Men yuhdihi illahu felamudullallah, ve men yudlil felah hadiyallah. Ve eşhedü an la ilahe illallahü, vahdahu la şerike lah. السلام <سؤال> عليكم الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها ربكم من نفس واحده وخلق الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا الله yüzlerin aklın ve yünlerin gönlün. Bana bir günah verir. Bana bir günah verir. Bana bir günah verir. Şuna Çocuklar. bak. Çocuklara bak. Değerli kardeşlerim. Bugünkü konumuz Medine'de yapılan iki mescit. Birisi Kuba Mescidi, diğeri de Nebi'miz sallallahu aleyhi ve mescidi ve ensarın farıntısı ensarın sevinci hakkında olacak inşallah konu. 57. ders 29. konuyu işleyeceğiz. Geçtiğimiz dersimizde sohbetimizde biliyorsunuz Ali Sıratı'yla Sırat Habeşekir radıyallahu birlikte Medine'ye hicreti, yolculuğu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 siyarcılarda siyret yani aleyhissalatü vesselam'ın hayatını anlatanlardan diyor ki Amr ibn Ah Ah yanında yani Kuba'da aleyhissalatü sıra pazartesi günü salı çarşamba ve peşembe günleri kaldı ve orada mescidi bina Kuba mescidini Anlatıldığına göre Hz. Ömer mescidin ilk taşını kendisi kıble tarafına koyuyor. Sonra Ebubekir radıyallahu anhu koyuyor. Ondan sonra da diğer insanlar binayı yapıyorlar, tesis ediyorlar. Yani mescidi yapıyorlar. Ebne Kayn rahmetullahi aleyh'in Zadul Maad adlı eserinde de e, zikredildiğine göre Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu üç gün Mekke'de kalıyor. Aleyhissalâtu vesselâm'ın yerine Ali İbni Talib radıyallahu anh'ı bırakıyor ya. Orada üç gün kalıyor. Aleyhissalâtu vesselâm'a bırakılan emanetleri yerlerine, sahiplerine iade ettikten sonra Ali radıyallahu anh Aleyhissalâtu vesselâm'a Kuba'da yetişiyor ve orada onlarla birlikte kalıyor. Aynı yerde kalıyorlar.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 Ayet-i kerime Cuma Suresi'ndeki ayet-i kerime: "Ya yu'hinnadene amenu iza Cuma günü ezan okunduğu zaman Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırak. Şimdi bu ayet-i kerimeyi devletle kayıtlandıracak başka birine ayet nedir hadis yok. Dolayısıyla bu devlet namazı değil. Kayıtlanmıyor, sınırlanmıyor, cemaat namazı. Onun için Müslümanlar her yerde, bütün beldelerde, kafirlerin beldelerinde de, İslam beldelerinde de yönetimi ne olursa olsun, Cuma namazı kılarla, kılmakla memurdurlar, üzerlerine vacipler. Sadece Cuma'nın kendilerine farz olmadığı kimseler müstesna. Böyle bir açıklamadan sonra şimdi tekrar konuya dönelim. Tarihe dönelim inşallah. Evet Ali Sıracı Sıra. Cuma namazını kıldıktan sonra o Kuba'dan Beni Salim'in içerisinden yani Salim oğulların arasından ayrılıyor. Medine'ye, Medine'nin içerisine doğru.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 Dolayısıyla Medine'de kılınmış oluyor. Ama e, bir devletin başlangıcı yok. Henüz daha yol üzerindeydi. Sonra, cuma namazını kıldıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam e, Medine'ye merkeze doğru hareket ettiğinde bütün insanlar ona doğru yöneliyorlar. Herkes kabile kabile Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılama ona olan özlemi gidermek için adeta üşüşüp böyle hücum ediyorlar. Sırat ve onlara diyor ki, devesiyle dişi bir devesi var, onlar beraber e, gidiyor. Develin yolunu açın. O memurdur yani gideceği yeri biliyor diyor ve e, dayılarının yanında konaklıyor. Birçok kabileyi geçtikten sonra dayılarının dededen dayılarının yanında konaklıyor ve burada da. İlk defa sılayı rahimle işe başlıyor dikkat edin. Sılayı rahimle. Yani akrabaya öncelik vermekle başlıyor. Ebu Eyyub el Ensarî radıyallahu anh al-istırâtü dayılarının eee şahsından, kabilesinden, aşiretinden ve onun yanında kalıyor. Bu olayı şöyle etraflıca al-istırâtü ve konaklaması ve kabileleri tek tek geçmesini Ebni Hişam, Hakim ve diğer e, kitaplar Beyhaki gibi kitaplar Hasan bir senetle şöyle aktarıyorlar. ve aleyhissalatü vesselam'a Etban ibni Malik ve Abbas ibni Ubadah Ebni geliyorlar. Bunlar beni Salim ibni Avk az önce zikrettiğimiz kabilenin e, çocuklarından, oğullarından. Bunlar diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü kuvvetin, çokluğun, güç gücün olduğu, sayı bakımından çokluğun olduğu, hazırlığın olduğu yere yani bize gel. Bizim yanımızda konakla deyince her sıratı onlara devenin önünü açın. O memurdur. Yani gideceği yeri bilir diyor. Sonra bir müddet gittikten sonra beni be, beyada beni beyada oğulların yanına gel.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 o memurdur, gideceği yeri biliyor, diyor. Sonra, biraz geçtikten sonra, Beni Sa'de devar veriyor. Yani Sa'de oğullarına, o da bir kabile. Sa'd bin Mubade, e, Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısından çıkıyor, birkaç kişiyle birlikte kabilesinde. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ey Allah'ın Resulü bizim yanımızda kal. Kuvvet, güç, hazırlık ve çokluğun olduğu yerde kal. Deyince o yine... E, ve yoluna bırakın, o gideceği yeri gidiyor yani memurdur deyince beni Haris hazrec. yani e, Haris'in oğulları hazrecten, Haris'in oğullarından bir grup insan, birkaç kişiyi, Ali Aleyhisselatü önüne geçiyor bizim yanımızda kalmıyoruz şu ilgiye, alakaya, muhabbete bak yani hepsi birden Aleyhisselatü konaklamak için, misafir etmek için Barındırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. O yüzden Ensar adını almışlarlar. Yani S.A.V. onlara da aynı şekilde, aynı cevabı veriyor. Deveyi bırakın o memurdur diyor. Deve diyor. bu sefer ee, Ali ibn Necar oğullarının yanına geliyor. Onlardan da, bunlar e, dayı tarafından, dede, e, dedesi tarafından, dayıları olmuş oluyor akrabaları. Onların yanına gelince onlardan da karşılayanlar oluyor. Onlara da aynı şeyi söylüyor. Bırakın bebeyi yoluna. O memurdur diyor. Nihayet onlardan e, beni Malik İbni ne Neccar'ın yanına geliyor. Orası da tam Aleyhisselatü Vesselam'ın bugünkü bina ettiği mescid. Mescidi Nebevi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 ...olduğu yer. Yani mescidin içerisinde bir bölüm, orayı da şu anda yeşil renkli halıyla ayırmışlardır. Diğer taraflar da kırmızı renkli halı. Oraya râvza Yoksa mescidin tamamen mescidin nebevi, peygamberin mescidi demir. Evet. Malik ibn-i Neccar, oğulların yanında geldiği zaman deve çöküyor. Mescidin, bugünkü mescidin bulunduğu kapının olduğu yere...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 Ali Sıratü vesselam da üzerinden iniyor. Sonra Ebu Eyyub İbn Halid el-Ansari radıyallahu anı Resulullah'a selam yüklen alıyor ve evine götürüyor. Ve bu Ali Sıratü vesselam e, o arazi hakkında devenin çöktüğü hurmalan kurutulduğu yer hakkında sorunca e, Muaz b. Afra diyor ki o Sehl ile suheil adındaki iki yetim çocuğa aittir. Onlarındır deyince Aleyhisselatü Vesselam onları razı edeceğim ben diyor. Onları razı edeceğim diyor. Yani onları mescide mescid yapılması için alacağını kastediyor. Onları razı edeceğim diyor ve orayı nihayetinde mescide dinliyor. Buraya tekrar geri döneceğiz inşallah. Eee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 Allah ın kendisine hidayet etti. Hidayetini yazdı ilk kimse Abdullah İbnü Selam radıyallahu anh. Bu sahabe çok değerli. Yahudilerin bilgini alimi olan bir sahabe. Aynı zamanda cennetle mübeş, eee müjdelenen sahabelerden biridir. Ashare'l mübeşşere içerisinde geçmez. Ancak ayrı bir hadiste onun cennetle müjdelendiği sahih hadiste rivayet edilmiştir. Buhari'nin Enes'ten, radıyallahu anh ta, rivayet ettiği yani, hadisle işte kardeşlerim, Nebi El-i Silahatü devresi. devesi çökünce, Ebu Bekir ve Ebu Bekir beraberinde olduğu halde, insanlar silahlarıyla birlikte Medine'de onların etrafını böyle sarıyorlar, yani sevinçten tabii ki, Allah'ın Nebisi geldi, Allah'ın Nebisi geldi diyorlar. az müddet geçince, işte biraz önce anlattığım olayda olduğu gibi Ebu Eyyub el-Hinsari'nin yakınında, evinin yakınında Aleyhisselatü Vesselam konaklıyor. Sonra onun ailesine bir şeyler söylerken Abdullah İbni Selam radıyallahu anh bunu işitiyor. Bu bahçesinin içerisindeymiş. Hurma bahçesinin içerisinde Aleyhisselatü ee, Vesselam'ın sözünü işitince hemen bahçedeki o hurmaları toplamayı, devşirmeyi bırakıyor. Ailesinin yanına dönüyor. Evine yani. Ailesine olup biteni anlatıyor. Bazı sünen kitaplarına haber verdiğine göre Abdullah İbni Selam Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzündeki nübüvveti yani peygamberlik alametini sezinliyor. Ve onun yüzünü böyle nurla, doğrulukla, dürüstlükle dolu olduğunun farkına var. Tirmizi'nin rivayetinde ve i̇bn İbn Macer'in rivayetinde sahi olan rivayette kendisi anlatıyor. Abdullah i̇bn Selam radıyallahu anh diyor ki, Nebimiz aleyhissalatü vesselam, Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği zaman insanlar ona yöneldiler. Hızlıca ona koşmaya başladılar. Ben de diyor, ee, o kimselerin içerisindeydim. Ve düşündüm, baktım ki on e, yüzünü diyor. Yani böyle fark ettim, önce idrak ettim ve onda yalancılığın olmadığını e, anladım diyor. Ve mebimiz Ali Sıratu vesselam'ın ilk olarak işittiğim sözü diyor şudur. Peygamberden ilk işittiğim söz şöyle Burası çok önemli. Bildiğiniz hadis. Ali sırante ve şöyle diyor: Elühnas, eşşu selame, eşşu selamı ve eşşu taame, veseler rahme, ve vesallu, vesallu billeyle ve nasru niyamu, tedhül elcennet bil selam. Her insanlar selamı yayın, yemeği yedirin, yemek yedirin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 Hepsini top yakın alabildiğimiz kadar alıp yaşayabildiğimiz kadar gücümüz nispetinde yaşayacağız. Bak hidayet hidayet burada geldi. İlk işittiğim sözler bunlardı diyor. Ve neticesinde Abdullah İbnü Selam radıyallahu anhu müslüman oldu. ve getiriyor. Bu Müslüman olması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 Eğer diyor onlar benim Müslüman olduğumu bilirlerse anlarlarsa benim hakkında birçok şeyler söyleniyor. Benim hakkında ileri geri sözler sarfedilir. Sonra Arisrat ve Siram haber gönderiyor Yahudilere geliyorlar. Arisrat ve yanına yanına giriyorlar. Arisrat ve Siram diyor ki, ey Yahudiler topluluk. Vay size yani size yazıklar olsun. Allah'tan korkun. Allah'a yemin ederim ki, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak ki siz de benim Allah'ın Resulü, yani Allah'ın göndermiş olduğu elçi, peygamber olduğunu biliyorsunuz. Kur'an'da, Kur'an buna şahitlik ediliyor. Kur'an diyor ki, Allah Azze ve Celle, Yârifûnehu kemâ yârifûne ebnâ'ahum. Onlar, peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanımlar. Yani bu kadar yakın, bu kadar özelliklerine vakıflar. Ama kabul etmiyorlar. Diyor işte ben Allah'ın Resuliyim deyince ben size hakkı getirdim Müslüman olun deyince yani Vesselam, onlar diyorlar ki biz senin getirdiğin şeyi bilmiyoruz. Biz senin peygamberliğini bilmiyoruz. Diyor. Bunu üç defa tekrar ediyor. Sonra diyor ki yani Vesselam, bu arada Abdullah ibn Esra, kenarda bir yerde saklı Abdullah İbni Aleyhisselam hakkındaki görüşünüz nedir? Ne diyorsunuz onun hakkında? Sizin o büyüğünüz ya, demek istiyor. Onlar da diyor ki, diyorlar ki o bizim sevdimizdir, sevdimizin oğludur. Bizim en iyi bilenimizdir, en iyi bilenimizin de oğludur diyorlar. Peki o Müslüman olursa ne dersiniz? diyor. Haşa diyorlar. Buna Allah Allah'a tenzih ederiz. Nasıl olur böyle bir şey diyor. Bunu üç defa soruyor Hesra Aleyhisselam. Hepsinde de haşa billahi. Haşa böyle bir şey olamaz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 Adetlerini, huylarını, ahlaklarını ortaya koyuyor. Aleyhisselatü Vesselam onları dışarı çıkartıyor. Onları hepsini dışarı çıkartıyor. İşte Abdullah İbni Selam'ın Radiyallahu anh Müslüman oluşu bu şekilde. Çok değerli bir sahay. Kur'an'da birçok ayet ona işaret eder. Bir başka rivayette de Aleyhisselatü o da soru soruyor. Üç tane soru soruyor. Yine Medine'ye geldiğinde başka bir rivayet onu tamamlıyor. Üç soru soruyor. Sorularda da şu. Kıyamet alametlerinin ilke hangisidir? Cennet ehli cennete girdiği zaman ilk defa ne yiyecek? Ve çocuk annesine, babasına nasıl benzer? Sorular. Peygamberimiz, yani İsra'atü bunu bana Cebrail haber verdi deyince diyor ki Cebrail'i bırak sen diyor. Daha Müslüman olmam. Cebraeli bırak çünkü Yahudiler ona düşmandır. Yahudiler en büyük düşmanlarından bir de Cebrail Ali evet. Onun onlara kötülük getirdiğini düşünüyorlar da ondan dolayı. Başka rivayetler ona açıklıyor. Haydi sırada İsrar bundan cevabını verin. İlk defa ilk alamet bir yangının çıkması, Kıyamet alametlerinden büyük alametlerden büyük bir yangının çıkması olarak haber veriyor. Cennet ehlin cennete girdiği zaman ilk yiyeceği şey balık ciğerinin kenarıdır diyor. Tabii bizim bildiğimiz tat değil yani. İsim olarak benzerlik var. Sonra çocuk annesine veya babasına benzeme olayını da eğer kadının suyu ağır basarsa çocuk annesine benzer Erkeğin suyu ağır basarsa da babasına benzer diyor. Bu şekilde söyleyince Abdullah ibn Salam bunu ancak bir peygamber bilebilir diyor. Hemen Müslüman ediyor. Bırakalım an. Ali vesselam Ebu Eyyub el Ensar'ın evinde konaklıyor. Az önce ifade ettiğiniz gibi hakimin bir rivayetinde say olarak rivayet edilen bir hadiste Ali ve vesselam Ebu Eyyub'un böyle iki katlı türden bir evi varmış. Bir alt taraf bir de üst taraf. Alt tarafta Ebu Bekir'le birlikte konaklıyorlar. Ebu Eyyub El Ensara radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselam'a biz üstteyken sizin de altta olmanızda biz razı değil. Bu bize ağır geliyor. Sen üste çık biz aşağıda kalalım diyorlar. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki yani bizim burada kalmamız hem gelenler açısından daha uygundur, bize daha uygundur, biz burada altta kalalım diyor. Ziyaretçiler açısından bize uygun olan burasıdır diyor. Ne öyle kalıyorlar. Bir gün üst tarafta Ebu Eyyub ve eşi yukarıdayken bir su testisi kırılıyor. Testi kırılınca o kadar endişeleniyorlar ki, subhanallah. Bizim diyor bir örtecek yorganımız da yoktu diyor. Bir kadife türü bir kumaş vardı, hemen o kumaşı diyor suyun üzerine bastık, Kurut, e, suyu kurutmak için aşağıya damlamasın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet vermesin diye diyor. Yani ellerinden gelen inceliği, nazikliği gösteriyor, incitmemek için. Diyorlar ki, biz diyorlar, bu Eyyub el-Ensar radiyallahu anh ve vesselâm'a yemek verirdik. Akşam yemeğini verirdik ve biz yemezdik. Onun fazlasını beklerdik. Arta kalan, ve vesselâm'ı yediğinden arta kalan bir şey olursa onu yerdik. Çünkü bereket umardık onunla diyor. Onun fazlasıyla ve vesselâm'ın bıraktığının fazlasını yiyerek bereket umardık diyor. Bir gün diyor, Soğandan veya sarımsaktan bir yemek yaptık, diyor. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam'a verdik, o da baktık ki hiç dokunmamış. Sonra diyor, endişelendik hemen diyor, şöyle geldim diyor Ali Eyyüb Aleyhisselatü Dokun Sen bir şekilde yemeğe dokunmamışsın, oysa biz de. senden kalan yemeği yiyorduk ve bununla bereket umuyorduk. Deyince Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kullanıyor. Ebu Eyyüb el Ensari diyor ki bundan sonra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 Az önce söylediğim gibi bütün kabireler onun misafir edebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Ve diğer Müslümanlara, muhacirlere, Peygamber ailesiyle sılanlarından birlikte gelen muhacirlere de aynı inceliği, nazikliği ve fedakarlığı gösteriyor. Nefislerine tercih ediyorlar. Onları nefislerine tercih ediyorlar. Onlara iyilik edebilmek için, yardım edebilmek için aralanda yarışıyorlar, kura çekiyorlar kardeşler. Kanal.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 Memleketlerinden ve mallarından çıkartılan muhacir kimseler içindir. Ya bir takuna min ve Ridvana. Onlar Allah'tan Allah'ın fazlını lütfunu isterler. Onun hoşnutluğunun isterler. Ve ensurun Allah'a varasure. Allah'a varasure'ne onlar yardım edenler. Burada muhacirlerden bahsediyor. Ve öyle Humus salibun. Onlar dürüst kimselerdir. Sadıklık, dürüstlük çok önemli. Hal hareketlerde ve dilde. Her şeyde dürüst olmak. Rabbim bizler onu nasip etsin. Çocuklarımızı ıslah etsin. Sonra devam ediyor ayet-i kerime. Ve önceden Medine'ye yerleşmiş bulunan kimseler yani ensar'dan bahsediliyor. Ve imanın kendilerine yerleştiği kimseler yuhibbuna man hajira ileyhim. Kendilerine hicret eden, muhacir olan kimseleri severler. Vala fi sudurihim haceten. Ve içlerinde bir sıkıntı da istek de duymazlar. Bir ihtiyaç da duymazlar. Mimma yani muhacirlere verilen onlara ikram edilen şeylerden dolayı ganimet mallarından dolayı bir sıkıntı da duymazlar ve i'tiruna ala enfusihim ve lev kana bihim khasâsah ve onlar kendi nefislerine karşılık onları tercih edenler velev ki ihtiyaç içerisinde fakirlik içerisinde olsalar dahi subhanallah yok aşşuh an kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa ermiş kimseler. Ve ladin min onlardan sonra gelen kimseler der ki Rabbana affil lana ve ey Rabbimiz bizi ve bizden önce geçen kardeşlerimizi bağışla ve la tejal ve iman eden kimselere karşı kalplerimizde bir kin bırakma ne kadar önemli bir şeydir. yani kin varsa bu çok sıkıntılı bir durum bunun arkasından haset geliyor bunun arkasından kötülük yapma geliyor iman edenlere karşı Rabbim kalplerimizde bir kin bırakma onun için diyor Aleyhissalatu vesselam Şaban'ın 15. gecesi olduğu zaman Allah Teala kullarına bakar. Kalplerinde onların içerisinde şirk olmayan, şirk koşmayan ve kin barındırmayan yani kalbinde kin tutmayan kimseleri bunları bunları yapan kin tutanları, müşrikleri bağışlamadı. Onun dışında kezgezi bağışlar. Diyor. Rabbim bizi bu kötü hasiletten kurtar. Ensar'ın <gülüyor> en kardeşlerim, misafir ferverliği birçok hadiste birçok hadiste veciz bir şekilde zikrediliyor. Muhacirler Katane'nin e, ayetinin Tefsirinde ifade ettiğine göre, tefsir, tefsircilerden bir tanesi de Katar'da mallarını, mülklerini, ehillerini, aşiretlerini terk ettikleri zaman Allah'a varasında olan sevgilerinden dolayı ve e, İslam'ı tercih ettikleri için o kadar şiddete duyar oluyorlar ki açlıktan kalınlarına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 kendi isteklerinden canlarını çektiği şeylerden vazgeçiyorlar ve mallarını, mülklerini hatta eşlerini dahi muhacirlere açıyor. Biraz, biraz sonra söyleyeceğimiz Biraz Buhari'de rivayet edildiğine göre Abdurrahman İbn Aff radıyallahu anh, diyor ki Nebimiz Ali ve vesselam beni ve Sa'd bin Rabi'yi Medine'ye geldiğimiz zaman kardeş ilan etti. Ebu Cuhayi rivayetinde ise Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Selman ile Ebu Dördai kardeş ile. Kardeş ama nasıl kardeş? Bu bizim tabirimizde eğer uygunsa kan kalır. Her şeyin beraber yediğin, içtiğin, oturman, kalkman falan. Yani her şeyini paylaşıyorsun. Her şeyde ortaksın. O kadar değerli bir kardeşlik ki bunu Abdurrahman ibn Af çok güzel ifade ediyor. Diyor ki, Nebi e, Nebimizden İsrat ve Medine'ye geldiğimizde beni diyor Sad ibn Rabiya ile birlikte kardeş ilan ediyor. Evet. Sad ibn Ebi Rabia Ansar'dan. Diyor ki, Abdurrahman ibn Afa ben diyor Ensar'ın en zengin insan, mal bakımından en çok mal bende vardı Ve senin için malının yarısını veriyorum. Allah Allah. Eşlerimden de iki tane de eşi vardır. Onlardan ikisine de bak hangisini istersen senin için boşuyacağım ve onun müddeti tamamlandığı zaman onlardan hangisini istersen alın. Birkaç farklı rivayette geldiği üzere. Şu fedakallara bak. Bir insan eşini feda edecek kadar imanda, ahlakta üst zirve, zirveye geliyor. Bunu bu hale, bu hale nasıl yani geldi? Nasıl getirildi bu hale? Allah Azze ve Celle onları seçti bil. İki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tezgahından geçti. O yetiştirdi onları. La ilahe illallah. Kim yapabilir? Hangi birbirimiz yapabiliriz böyle bir şey? allah Teala onları örnek almayı nasip etsin. Yani biz okuyoruz, bunları dinliyoruz, hep beraber, ben de dahil. Ama uygulamaya gelince biz onlar gibi asla olmamayız ama onları örnek alın. Onlar gibi yapmaya çalışın. Rabbim bize onları örnek almayı nasip etsin. Sonra Abdurrahman bin ona diyor ki hani saatine bir radya ona eşlerinden işte hangisini istersen eşlerinden hangisini istersen al. Sen almanın yarısını vereceğim deyince hayır diyor kabul etme. Onun iffetine bakın. Yani misafirperver her şeysini açıyor. Misafir ise iffetli davranıyor. İhtiyatlı davranıyor. Elin uzatmıyor. Hayır diyor. Ve ona dua edin. Bârekallâhineke ve bârekatî ehlike. Allah sana ve ehlinde mübarek kılsın. Bana diyor, kaynuka e, pazarını gösterin diyor. Kanyuka pazarını ona gösteriyorlar. Oraya gidermiş. Orada böyle ekit yani süzbe yo ya benzeri şeyler satan. O işlerle meşgul oluyor. Sonra bir, bir müddet aradan zaman geçince elde ettiği paralarla da en sağlığı bir kadınla Evleniyor. Allah-u Teala ona evliliği de nasip ediyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştığında Aleyhisselatü Vesselam onda bir koku alıyor. Böyle güzel bir koku. Bu nedir? Halin nedir? deyince ben diyor ensarlı bir kadınla evlendim diyor. Abdurrahman ibn-i Ona diyor ki mehir olarak ne verdin? Yani bir diyor böyle çekirdek gibi bir altın altından bir parça Yani o kadar e, küçük bir yani şey miktarda altın verdim diyor. Çekirdek büyüklüğünde bir şey. Bununla evleniyor. Ali Sırat'a Sırat'a ona bir koyunla da olsa velime yemeği ver. O yüzden velime yemeği yani düğün yemeği vaciptir kardeşlerim. İmkanı olan kimselerin mutlaka velime yemeği vermesi gerekiyor. Evet Abdurrahman Eddin afun hikayesi de böyle. Hatta <gülüyor> Nisa suresinde gelen ayet-i kerimelerde Buhari'nin rivayet ettiğine göre, <gülüyor> onlardan her biri için mevali yani yakın kimseler için, böyle yakın dostlar için bir pay vardır. Yani mirastan bir payın olacağı ifade ediliyor ayet-i kerimede. وَالَّذِنَا اَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ Ve yeminlerinizin bağladığı kimselerlerdir. Kişinin dostuna, yakın arkadaşına bu ayet-i kerimede mirasçı olabileceği anlatılıyor. Ve haber verildiğine göre muhacirler Ensara o dönemde, ilk dönemlerde e, akraba olmaksızın, akrabalar olmadığı halde onlara mirasçı olabiliyorlar.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 Miras bile alabilecek kadar yakın gibi. Sonra tabii ki onun hükmü kaldırılıyor. Miras akrabalara, onlara da vasiyet yani akraba olmayan kimselere de vasiyet edildiği zaman ölünün vasiyet ettiği maldan o akrabalar yani miras almayan kimseler o malı alıp kullanabiliyorlardı. Bugün de her kitap geçerli olan olur. Sonra Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk yaptığı iş kardeşlerim Mescid'in Mescid-i binasıydı. Orada e, cemaati teşkil etmek bakın cemaat daha devlet olmaya e, başlangıcında devlet olunmuş değil. Cemaati tesis etti. Onlarla görüşme, buluşma e, yeri olarak Mescid'in ilk defa yapılmasına karar verdiler <gülüyor> ve meccid bina ediliyor. Bununla ilgili Müslüm'de rivayet edilen, Enes'te rivayet edilen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman koyunların ağıllarında namaz kılardı diyor. Koyun ağıllarında namaz kılmak caizdir ama deve ağıllarında, develerin barındığı yerlerde namaz kılmak caiz değil. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştı. Sonra mescidin bina edilmesini emretti ve Beni necar o konakladığı aşiretin ileri gelenlerine haber gönderiyor. Gelin diyor. Onlar geliyorlar onlara diyor ki yani şu arazi bedelini bana bir söyleyin ben orayı alacağım ve mescit yapacağım deyince onlar da biz buranın bedelini diyor sadece Allah'tan isteriz. Bedel istemeyin diyor. Enes radıyallahu anh o zaman diyor o arazi içerisinde müşlüklerin kabirleri vardı. Böyle tümsekli yerler vardı ve hurmalar vardı diyor. Ali Sırat Vesulan hurma ağaçlarının kesilmesini, müşlüklerin kabirlerinin kemiklerinin çıkartılıp başka bir yere taşınmasını ve o tümseklerin de engebeli olan yerlerin de düzlenmesini emretti diyor. Sonra mescit bina ediliyor. Mescidi <gülüyor> bina ederken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 Aleyhisselatü Vesselam mutlaka bedelini ödüyor. Orayı satın alıyor. Örneğin şimdi oraya bina ediyorlar. Uzunluğu e, 100 zira yani aşağı yukarı e, bir zira e, 60 santim gelir e, 600 veya 500 metre kadarmış ve oraya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 Mescid'in döşemesi ise çakıl taşlarında. Böyle hasır da yok, halı da yok, herhangi bir şey yok. Hasıl taşlarında. Çakıl taşlarında. <gülüyor> Hasırdan değil. Sonra <gülüyor> böyle üzerlerine de hurmanın yapraklarını atıyorlar. Tavan kısmına, çatı kısmına. Yağmur yağdığı zaman mescid'in tabanı çamur oluyor. Bu şekilde namaz kılıyorlar. Ve bazı kitab-ı salat adlı hadis kitaplarında gelen hadislerde çamura secde edildiğinden haber veriliyor. öyle bir durumda yani. Allah'a bak yani İslam böyle yokluklar böyle sıkıntılar içerisinde kuruluyor İslam'ın tesisi devlet olarak tesisi bu hal üzere her türlü fedakalılık var onun için binası sağlam Kıyamete kadar da yıkılmayacak. İnsanlar yıkılıyorlar. İnsanlar sarsılıyorlar. Bizde Allahu Teala bize dimdik durmayı nasip etsin. Amin. İlk önce mescidin kıblesi Beyt-i Makdis yani Kudüs'e doğruydu. Allahu Teala orayı da Yahudilerin elinden kurtarsın ve bizlere Amin. şuur versin. Yan kısımları taşlardan örülüyor. Çatısı az önce söylediğim gibi hurma yapraklarıyla. Ve üç tane kapısı var. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam o yan taraflarına eşleriyle kalacağı hücreleri yani odaları, yani kendi evini evlerini inşa ediyor. Evet. Nebimiz Aleyhisselatü evlerin evleri mescidin hemen dibindeydi. Şimdi ise şu an e, o evlerin, odaları odadan yok. Sadece Ayşe validemizin e, odası var. Orada da zaten aleyhissalatü vesselamın kabri söz konusu. Burada son bir konu kaldı. O da e, mescidin bina edilmesiyle ilgili Allah Azze ve Celle'nin kitabında senada bulunması, övgüde bulunması. O da şöyle Tövbe suresinde geldiği üzere La mescidun ala min İlk günden takma üzere kurulan ev orada durmaya yani orada namaz kılmaya kılman daha doğrudur daha hak sahibidir. Fi rijalun yuhibbuna ey yatahhharu wallahu yuhibbu insanlar vardır ki onlar temizlenmeyi severler, Onlar temizlenmeyi severler. Allah azze temizlenenleri sever diyor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 Hurmanın kurutulduğu yerde Suhel ve Sehil adındaki iki yetim çocuğa ait yerde daha mescit kurulmadan o arazide namazını kılıyor. Sonra diyor ki inşallah burası konaklayacağımız yerdir diyor. sonra da o çocukların o iki yetim çocuğu çağırıyor onların onlara oran o arazinin bedelini ödeyerek mescit yapmak istediğini söyleyince çocuklar diyorlar ki biz şey yapacağız, bunu sana hibe edeceğiz, bağışlayacağız deyince o da kabul etmiyor, satın alıyor, nihayetinde orayı da mescit edinmiyor. Sonra da o mescidi yaparken az önceki söylediğimiz duaları yine zikrediyor. Burada diyor mevnip, bu ayetin tefsirinde, az önce söylediğim ayetin tefsirinde, mescidin üssüsü takva, iki tane farklı görüş var. Birincisi, İbn-i Cerir, et-Taberî, rahmetullahi aleyhin tercihi, o da, ilk takva üzere kurulan mescidin, mescid nebevi, yani Kuba'daki mescid de, mescid nebevi olarak e, adlandırıyor. ''Budur'' diyor yani ilk defa kurulan mescid. Bunu da e, Ebu Hureyre'nin rivayetine dayandırıyor. Ebu Hureyre'nin rivayetinde ''Hangi mescit ilk günden takva üzere kurulan mesciddir?'' diye sorulunca e, mescid Kuba mı yoksa Mescid-i Med e, mi? Medine mescidi mi?'' deyince mescid Medine'' yani ''Medine'deki mescid'' diye cevap veriyor. Bu rivayeti ve Zeyd bin Sabit'in bu buna benzer bir rivayetin esasını. İkincisi ise e, ilk mescidin ayette kastedilen ilk mescidin Kuba Mescidi olduğunu ifade eden İbn Abbas radıyallahu görüşü. O da Kuba Mescididir diyor. Herkese İbn Burayde de aynı şeyi söylüyor. Ve sonra diyor ki İbn Kesir rahmetullahi hali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 mescid olmuş oluyor, diğeri de takva üzere kurulan mescid olmuş oluyor diyor, yani mescid-i nebevi. Dolayısıyla ayette bir tezatlık söz konusu değildir. ve ee, vesselâm'ın mescidi takva üzere kurulma yönüyle daha da layık olandır ee, diyor İbni Kesir Rahmetullâh-ı Aleyh. Bu şekilde bir birleştirme yapmış. Yani e, ilk mescidin mescid-i nebevi olduğuna dair ama Kuba Mescidi'nin de bundan geri kalmadığına dair bir açıklamada bulunmuş. Ve sonra da birkaç tane buna delalet eden ilk mescidin hangisi olduğunu açıklayan birkaç rivayet almış. Bunlar da sahih rivayetler. İki adam mes mescitler hakkında tartışıyorlar. Hangi mescit? İlk günden takva üzere kurulan mescittir diye bir tane adam kuba mescididir diyor. Diğeri de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescididir deyince Aleyhisselatü Vesselam onlara benim mescidimdir diye cevap veriyor. Hadisin bir tanesi bu. i̇bn Kesir'in yani e, gittiği görüş mescid-i nebevinin ilk defa kurulmuş olması, ilk defa bina edilmiş olması görüşü. Bir başka hadiste de Yine Aleyhisselatü Vesselam, Bu benim mescidimdir Yani soru sorulduğunda hangi mescid ilk defa kuruldu Denildiğinde şu benim mescidimdir Diyor İşte e, İbni Cerir'in Ettebar'in de, et de Tercihi bu bu yönde Müellif son olarak Kardeşlerim diyor ki Benim meylettiğim görüş ise e, Her iki mescidin de Burada kastedilmiş olması Söz konusudur diyor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 Ama diğeriden, Kuba'da kurulan, Kuba'da inşa edilen mescitte e, yine ayetin kapsamındadır diyor. Allah alem, Allah en doğrusunu bilir. Allah Azze ve Celle, kardeşlerim, bu her iki mescitte, mescidi e, haramda, hatta mescidi aksada da namaz kılmak üzere nasip etsin. Neden? Çünkü mescidi haramda kılınan namaz, diğer yerlerde kılınan namazlardan yüz bin derece daha faziletli. Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz, diğer yerlerde kılınan namazlardan bin derece daha faziletli. Mescid-i Aksa'da kılınan namaz, diğer yerlerde kılınan namazlardan 500 derece daha faziletli. Ve Kuba Mescidi. Kuba Mescidi'nde diyor ki aleyhissalatü vesselam kim? Cumartesi günü. Özellikle cumartesi vurgulanıyor ama başka günlerde de gidilebilir. Evinde guslede Sonra da çıkar Kuba Mecidi'ne iki rekat namaz kılarsa benimle birlikte bir umre sevabı şey benimle birlikte diyorum. Bir umre sevabı almış olur diyor. Bir umre sevabı almış olur diyor. Allahu Teala bizlere nasip etsin. Allah Azze ve Celle, muhacirin ve ensarın yolundan gitmeyi, onları örnek almayı bizlere nasip etsin. Onların ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip etsin. قال الله عليه وسلم صلى الله وعلى نبينا محمد